Serpil Doğan anlatıyor. Freud'un kuramında ölüm dürtüsü Yaşamın içindeki ölüm Freud'un kuramında ölüm dürtüsü 1920 senesi Freud'un ruhsal işleyişi tasarlama biçiminde keskin bir dönüm noktasını belirtir. O zamana kadar Nevroz'da gözlemlediğimiz biçimiyle haz-hoşnutsuzluk ilkesi modelini benimsemiştir. İnsanların haz aradığına ve hoşnutsuzluktan kaçındığına inanmış ve insan zihninde haz ilkesinin baskın olduğunu düşünmüştür. Gerçekten de nevrotik kişi belirtilerden ızdırap çeker, hoşnutsuzluktan kaçınmaya çalışır, bundan kurtulmak ve yaşama hazlığını yeniden bulmak amacıyla psikanalistin yardımını ister. Ama klinik uygulama, haz ilkesinin tersini gösteren durumları da içerir. Bazı hastaların gerçekten de belirtilerinin dinmesine katlanamadıklarını ve daha iyiye gitmeleri gerektiği anda Yeniden hasta olmalarını nasıl açıklamalı? Neden kimileri travmatik deneyimlerini zorlayıcı bir tarzda yeniliyorlar? Sadizmi ve mazoşizme yani ızdırap çekmeyi ya da çektirmeyi nasıl açıklamalı? Depresif hastaların, madde bağımlılarının, sapkınların ve psikotiklerin kimi zaman aşırı uçlara giden yıkıcılıkları nereden geliyor? Freud'un 1. Dünya Savaşı sonrasında yıkım ve saldırganlığın hakim olduğu yıllardaki deneyimleri yeni bir hipotez önermesine yol açmış ve bireyin ruhsal işleyişinin haz ilkesinden daha temel bir çatışma tarafından yönetildiğini ileri sürmüştür. Yaşam dürtüsü ve ölüm dürtüsü arasındaki çatışma 1920 tarihli haz ilkesinin ötesinde isimli kurucu metninde saldırganlığı, cinsellik kadar önemli bir güdülenme olarak ilk kez psikanalizin konusu haline getirir. Freud, savaş nevrosundan dolayı acı çeken ve rahatsız edici tekrarlayan travmatik rüyalar yoluyla endişe yaşayan askerlere tanık olmuş ve bu rüyalarda ortaya çıkan endişeli tekrarlamalarda haz ilkesinden farklı olarak daha ilkel bir şeyin hakim olduğunu gözlemlemiştir. Düşünceleri onu, haz ilkesine karşı çalışan şeytani bir güç olarak tanımladığı yineleme zorlantısı fikrine götürmüş ve ölüm dürtüsünü keşfine yöneltmiştir. 1914 tarihli Anımsama, Yineleme ve Özümleme makalesinde Freud, anımsamak yerine yaşantıyı yineleyen olgulardan söz eder. Acı ve utanç yarattığı için unutulan ve bastırılan, anı şeklinde değil, eylem şeklinde yeniden üretilir. Direnç ne kadar büyük olursa eğilimin de o oranda anımsamanın yerine geçeceğini belirtir. Freud'a göre ölüm dürtüsü bütün canlı varlıkların başlangıçtaki cansız durumlara geri dönme biyolojik ihtiyacından türer. Ama ölüm dürtüsüne ya da yıkıcı dürtüye libidonun parçası olduğu yaşam dürtüsü yani eros karşı durur. Şüphesiz Baz ilkesi de yerini korur ama üstünlüğü ele geçirmesi için yaşam dürtüsünün kısmen de olsa ölüm dürtüsüne egemen olmayı başarabilmesi söz konusudur. 1923'te Freud, ölüm dürtüsünün bu çatışmanın içinde baskın olduğu sürece ruhsal yaşamın yıkıcı bileşeninin sadizm ve mazoşizmde olduğu gibi kendisine dayatacağını gösterecektir. Buna karşılık yaşam dürtüsü baskın geldikçe yıkıcı bileşen kısmen etkisiz hale gelir ve saldırganlık yaşamın hizmetine girer. Haz ötesinde metninde tarif edilen şey gerilimin yokluğu, atalet, düşüncesizlik, düşünmeme hali, nirvana benzeri bir zihin durumuna doğru bir eğilim şeklinde var olan sessiz bir çekimdir. Dışarıyı ve içeriği hedef alan yıkıcılığın amacı bağlantıları koparmak ve böylece şeyleri yok etmektir. Haz kesinin ötesinde olan şey, belli herhangi bir arzunun doyurulmasından elde edilen bir haz değil, tüm arzuların değillenmesinden elde edilen hazdır. Düşünme, zihne çalışmak için talepte bulunurken, nirvana benzeri bir ilki aracılığıyla hedeflenen haz, çalışmanın yokluğundan ve düşünmeme halinden ortaya çıkan bir hazdır. Ölüm dürtüsünün genelde anlaşılan ölüm olmadığını, buna yol açabilecek olsa da ölüm eğilimi, ölüm arzusu olmadığını netleştirmek gerekir. Ölüm dürtüsü, Kristeva'nın deyimiyle arzunun ölümüdür. Medeniyetin ve analitik çalışmanın görevi ölüm dürtüsünü bağlamaktır ki, bireyi yok etmesin, yeni yatırımlara, bağlara, ideallere, yaratımlara, yüceltmelere yöneltilebilsin. Yaşam ve ölüm dürtüsünün karmaşık oyununun akıbetinin ne olacağını şimdiden söylemek güç. Son sözü Freud'a bırakalım. Uygarlığın huzursuzluğu metninde şöyle yazar. Bana öyle geliyor ki insan türünün kaderini belirleyecek olan soru, uygarlığın gelişiminin, birlikte yaşamın, insanların saldırganlık ve öz yıkım dürtüleri tarafından bozulmasına hakim olmayı başarıp başaramayacağı ve bu hakimiyetin, ne ölçüde gerçekleşeceğidir. Bu anlamda içinde bulunduğumuz dönem özel bir anlam taşıyor belki de. İnsanlar, doğa güçleri üzerindeki hakimiyetlerini o denli artırmış durumdalar ki, bunların yardımıyla birbirlerini son insana varana dek ortadan kaldırmaları işten değildir. Bunu kendileri de bildiklerinden, günümüzdeki huzursuzluklarının, umutsuzluklarının ve kaygılı hallerinin esaslı bir bölümü buradan kaynaklanır. Artık diğer semavi güçün, ebedi erosun, kendisi gibi ölümsüz olan rakibiyle giriştiği kavgada kendi üstünlüğünü göstereceğini umabiliriz. Ama zaferi ve sonucu kim önceden kestirebilir ki?